Size kudret helvasıyla bıldırcın indirdik. Verdiğimiz rızıkların iyi ve güzel olanlarından yiyin dedik. Onlar verdiğimiz nimetlere nankörlük etmekle bize zulmetmediler. Fakat kendilerini zulmediyorlardı. Hani şu memlekete gidin, orada dilediğiniz gibi bol bol yiyin, kapısından eğilerek tevazuyla girin,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 zillet ve yoksulluk onları kapladı. Onlar Allah'ın gazabına uğradılar. Bunun sebebi, onların Allah'ın ayetlerini inkar ediyor, peygamberlerini de haksız yere öldürüyor olmalarıydı. Bütün bunların sebebi ise, isyan etmek ve aşırı gitmekte oluşlarıydı. Şüphesiz inananlar,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 Öldürülene vurun dedik, denileni yaptılar ve ölü dirildi. İşte Allah ölüleri böyle dirildir. Düşünesiniz diye mucizelerini de size böyle gösterir. Sonra bunun ardından kalpleriniz yine katılaştı, taş gibi. Hatta daha da katı oldu.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 Ondan sonra geleni Kur'an'ı inkar ederler. Halbuki o ellerinde bulunanı Tevrat'ı tasdik eden hak bir kitaptır. De ki eğer inanan kimseler edilseniz daha önce niçin Allah'ın peygamberlerini öldürüyordunuz? Andolsun Musa size açık mucizeler getirmişti de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 İbrahim de, İsmail de, İshak da, Yakup'la, Yakup oğulları da Yahudi ya da Hıristiyan idiler mi diyorsunuz? De ki, sizler mi dahi bilirsiniz yoksa Allah mı? Allah tarafından kendisine ulaşan bir gerçeği gizleyen kimseden daha zalim kimdir? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Onlar,